Sübhanellezi <Susur> esra bi abdihi diyor. Bak, peygamberliğini söylemiyor. Muhammed olarak ismini de söylemiyor. Bi abdihi Allah kulunu bir gece mescidi haramdan aldı, Mekke'den, Hudüs'ten kendi katına yükseltti, yüceltti diyor. Sübhanellezi <Susur> diyor üstelik. Esra bi abdihi kulunu diyor. Niye kur, niye peygamber değil? Eğer bir nevi deseydi aman efendim Miraç peygambere ait bir iştir derdi. İsmini söyleseydi Muhammed'in özel bir seyahatidir falan dedi. Abd kelimesini kullanıyor ki bütün kullar için o yolun açık olduğunu göstermek için. Allah'a giden yol Hazreti Muhammed'in kulluk özelliğiyle, kulluk vasfıyla bütün kullara açılmıştır efendim. Buyurun yol açık isteyen buyursun geçsin gitsin. Ama işte o Andrejidin dar kapısında anlattığı gibi. O kapıdan kol ve kanat kırılmadan girilmez diyor. Bir defa sen, sen olmaktan çıkacaksın. Bendiğinden tamamen sığınılacaksın. Kibir, gurur, dünya, mal, her şey İşte şeydeki Nirvana. Son noktası Nirvana'dır. Budist, Budist bir türlü neki şey. Nirvana'yı kadar bulmuşlar. Ama oradan sonrası çünkü Tanrı ilancı olmadığı için orada Orada kalıyor meydan. Evvela kötü huylardan kurtulacaksın. Sonra kötü isteklerden kurtulacaksın. Arzulardan kurtulacaksın. Sonra iyilerden de kurtulacaksın. Sonra hiçbir şeye arzu duymayacaksın. Arzulardan kurtulacaksın. Ve sen sıfırlanacaksın. İşte o sıfır dediğimiz büyük bir sıfır. Nirvana dediğimiz şey işte. Kocaman bir sıfır bir Yerle gök arasında serilmiş bu şey gibi. Alayın sema gibi yani gök kuşağı gibi bir büyük sıfırdır. Ama o sıfırın içinden sen kendin geçeceksin. O kocaman gibi görünen sıfır senin için iğnenin deliğinden daha dardır onu da söyle. Leyl <gülüyor> için hatta Leyl'e Cemal-i Füs'l-i Hem İncil'de var aynı ayet hem Kur'an'da. Onlar diyor deve iğnenin deliğinden girse de onlar cennete giremeyecekler. Diyor. Eğer bir iğne kadar içinde bir kötü arzu ve yapıtta bir arzu hatta kötüsünü bırak arzu kalmışsa sen o delikten giremezsin. O kolay bir şey değildir. Biraz zor gibi geliyor ama ne yapmadım Allah'a giden yok yükselmektir. Nefsimiz bizi aşağıya sür çeker, sürüpler. Bırak kendini cehennemin içinde vurursun. İrade gerekir, azim gerekir, cehk gerekir, üçü de yetmez. İrade, azim, cehk yetmez. Aşk gerekir. Aşk. Doz katına uçmak için muhabbetten karat gerek. Hepsi olacak bir de aşk olacak.